Bu Kur'an-ı 25. Suresi Safımızın sıralamasında 25. sure olan 77 ayetli Mekke'de lazim olmuş Bu görüşüne göre Furkan Suresi Bu surenin Esas amacı Mekkeli müşriklerin dolayısıyla kıyamete kadar onların bu konuda izini sürdürecek olanları Kur'an-ı Kerim'e ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dil uzatmaları mevzu edilmekte onlara itiraz ettikleri noktalarda cevap verildiği gibi onların ifadelerinde ise beklemedikleri ...yep yeni açıklamalar, Kur'an ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak hiç ummadıkları şekilde özelliklerinin anlatıldığını görüyoruz. Ve bunu ilk ayetten itibaren görüyoruz. Bu Kur'an niçin indi? Bu Kur'an niçin Muhammed'e indi? Muhammed ne yapmak istiyor? Muhammed bu Kur'anı kendisi uyduruyor. Muhammed bu Kur'anı başkalarından öğreniyor gibi iddialar, cevap vermenin yanında beklemedikleri cevaplarla hatta ifade ise mantıkî terim kullanacak olursak yeni önermelerle tezlerle iddialarla karşı karşıya kalın ayet kelime daha doğrusu mübarek sure muhtevası ile tamamiyle örtüşen bir şekilde başlıyor. Göreceğiz. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İlk ayet: Teberekellezî nezele'l fukâne alâ abdihî li kul lan lil alamin laziba tebareke bereketten geliyor Allahu Teala'nın hakkında kullanılması da kullandığı takdirde tenazzaha ve manalarındadır. yani o her türlü eksikliğin kusurun Mevkindedir. Onun şanında, sıfatlarında, zatında, uluhiyetinde. Hiçbir eksikliği, hiçbir kusuru, mevzubahis değildir. Kim mübarek olduğu, mukaddes olduğu veya mukaddestir? Ellezi nezzelel furqan. Onlar Kur'an'ı işte bir tek uluhiyete davet ediyor diye zannediyorlardı. Putları reddetmeye davet ediyor zannediyorlardı. Ama Kur'an-ı Kerim zannettiklerinden daha doğrusu itirazlarından dediğimiz gibi çok daha geniş bir muhteva ile onlara cevabı verdiğini görüyoruz. Furkan her konuda Hakkı batıldan ayır eden, ayıran, kendisi hakkı temsil ettiği için batılını kendisi dışında bırakır. Yani kendi dışındaki her bir şeyi batıl ilan ederek ve bunu delilleriyle ispat edip ortaya koyarak biricik hakkın, hakikatin kendisi olduğunu ortaya koyan kitap. Bu kitabın isimlerinden, Kur'an'dan sonra en meşhur isimlerinden biridir. Kur'an'ın en meşhur ismi Kur'an, ondan sonra El-Kitab ise üçüncü meşhur ismi, belki de kitap kadar meşhur, el Furkan ismidir. Hakkı batıldan ayrılıyor. Ne konularından? Hatırımıza gelen ve gelmeyen her konular. Akide konusunda hak akideyi batıl akideden ayırt ederek insanlara inanmaları gereken doğru iman ve esaslarını öğreten kitap budur. İktisatta, hukukta, hukukta, hak hüküm nedir, batıl hüküm nedir? Hangi meseleler ile alakalı nasıl hüküm verilecektir veya o meselelerin hükmü nedir? At hükümlendir, batıl hükümlendir. Helal, haram, ayrılır. Ne der? Mesela, ve ahl ala Allahu albayga ve haram aljibat. Çok açık ve net. Allah, alışverişi helal kılmıştır, Faizi haram kılmıştır. Diye, hakkı batıldan düşen, ayrıldı. Şimdi her inancın her inancı hukuku ve ahlakı da kendisine görebiliyor. Bunları birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. İnancınız neyse ahlakınız ve hukukunuz da inancınızla örtüşecek bir şekilde şekillenir. Akideniz tevhid ise tevhid esaslarına iman ediyorsanız hukukunuz da tevhid kokar. Her yönüyle tevhide uygundur. Çünkü tevhid hakkın ve adaletin en büyüğüdür. Hukuk da hakkın ve adaletin en mükemmel şeklini temsil eder. Tevhid en temiz en nezih inançtır. İslam ahlakı da en temiz ve en nezih ahlaktır. Onun için Furkan her yönüyle inancıyla hukukuyla, ahlakıyla, ibadetiyle, hatırımıza gelen ve gelmeyen, anlayış ve kurumlarıyla, hayatı ve inancı tamamıyla hak ve batıl diye tasnif edip, hakkı ortaya koyan, batılın da ortadan kaldırılması gerektiğini gösteren ve bunun nasıl da gerçekleşeceğini, nasıl o meydana geleceğini ortaya konulacağını anlatan Furkan kitabıdır. Bakın, kitap bir kitabın sahibi ve indireni var. Kitabın kendisi var ve kitabın kendisine indirildiği zat var. Kur'an-ı işte, bir de kitabın maksadı var. Kısacık bir ayet-i kerime bütün bu hususları izah ediyor. Tebarekellezînesselel <gülüyor> <gülüyor> Furkan, indirdi. İndirdi, ne indirdi? Furkan indirdi. Kime? Ala abdi Yüce Rasulü'nü. Kuluna indirdi. Burada Ala abdi kelimesinin çok özel ve yerinde bir anlamı var. Çünkü kuran Kerim'de zaten öyle haşa yersiz bir kelime mevzubahiz değil ki. bazılarının veya Mekke'li müşriklerin itiraz ettikleri gibi Muhammed Aleyhisselatü Selam iddiasında bulunarak kavmine karşı bir üstünlük sağlamak istemiş değildir. Öyle bir iddiası olsaydı Arap Yarımadası onun ifadelerinde ise emri altına girdiği vakit bile belki İslam ümmeti arasındaki Medine toplumundaki en vasat insandan daha ne bileyim ekonomik olarak daha alt düzeyde bir hayatı tercih etmez ve yaşamazdı. O maksatla gelmedi çünkü. Yani Kur'an İslam ekonomik olarak maddi olarak ona bir katkıda bulunsun diye indirilmiş bir kitap değil. Ona saltanat vermek için gelmedi onu zengin etmek için gelmedi. şunu için gelmedi, bunun için gelmedi. Yani dünyevi talepler, İslam davası dışında hatta, dışındaki taleplere sahip olanların hiçbir talebini Muhammed için karşılamak üzere gelmedi. Kuluna indirdiği, kul demesi, kul demesi, ...çok önemli bir ifadedir dediğimiz gibi. Çünkü Araplar... ...kulluğun köleliğin ne demek olduğunu bilen bir toplum. Bizim de... ...bütün insanlarından... ...Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahil olmak üzere... ...Cenab-ı Allah'a karşı konumumuz nedir? İşte ubudiyettir, kulluktur. İslam bizi... ...kulluk mertebesinin dışına çıkarmak için... Yani bize diğerlerine karşı imtiyaz sağlamak için, ayrıcalık sağlamak için gelmiş bir kitap değil. Aksine adalet dengeleri bozulmuş, hukukta, ekonomide, ahlakta, akidede, inançta her türlü dengeyi kaybetmiş, beşeriyeti tekrar dengesine olması gereken yere oturtmak için gelmiştir. Herkesin kendisini kul gördüğü bir yerde kimse kimseye efendilik taslayamaz. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam karşısında korkudan tir tir titreyen insanlara ne demiştir? Titreme diyor. Ben annesi Kureyş'ten kuru et yiyen bir kadınım oldu. Ben senin bildiğin dünya krallarından bir kral değilim ki benden korkasın. Ben sahip olduğum imkanları senin aleyhine kullanacak birisi değilim ki benden korkasın. Ben kulum. Değil. İşte Muhammed aleyhisselatü selamın kulluğuna vurgu ümmetin de kulluğuna vurgudur. Bu vurgu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine ve herhangi bir kimseye karşı Ayrıcalık iddiasında bulunmaması, ümmetinin de böyle olması gerektiği ortaya koyuyor. Ümmeti de ayrıcalık iddiasında bulunamaz. Çünkü o da Allah. In. Ne diyor Maide Suresi'nin sonunda? لَا يَسْتَنْكِ فَالْمَسِيْحُ مُمَرْيَاً اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ Mesih'i ilanlaştırdılar. Değil mi? Evet. Cenab-ı Allah diyor ki Mesih İsa aleyhisselam Allah'a kul olmaktan utanmaz, çekinmez, sıkılmaz, rahatsız olmaz. Aksine kulluk onun içinde, hepimiz içinde çereftir. Allah'a kul olmak en büyük çereftir. Mukarrem melekler de böyle. Mukarrem melekler. Onlar da böyle. E, meleklerin müstiklerinde diyorlardı. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Putlar da bu putlarımız da o melek kızların temsilcileridir. Onun için bütün putların büyük belli başlı putların adı dişildir. Ben nestir? Lat, Menat, Uzzar <gülüyor> ve İlâh'ı. Tamam? Dişi İlla tasmiyetü'l-ünzadır diye ileride inşallah gelecek. Necm suresinde. Dişilere verilen isimleri verdiler. Niçin? Çünkü onları, meleklerin kızları, melekleri, Allah'ın kızları, putlarını da meleklerin yeryüzündeki temsilcileri, suretleri olarak kabul ediyor. Öyle ibadet ediyorlar. Allah-u Teala ise Muhammed bile Allah'ın kuludur. Çünkü kul olmak, köle almak şeye maniidir evlatlığa manidir. Yani şöyle hukuken evlat babasının kölesi olamaz. Olamaz. Dolayısıyla Allahü Teala'nın Muhammed'i kendi kulu olmakla nitelendirmesi aynı zamanda müşriklerin de Hristiyanların da ve Allah'a evlat isnat eden bütün inançların da reddedilmesi manasıdır. Niçin peki indirdi bu kitabı? ليekûne lil'arabi nezire hayır ليekûne lil'insâniyeti nezire o da hayır hatta. Lil'âlemin <gülüyor> aklı başında olan bütün alemlere nezir olmak üzere uyarıcı ve korkutucu olmak üzere İndirilmiş bir kitaptır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in özelliğidir. Hiçbir kitap Muhammed Aleyhisselatü'nün başka bir bilgimiz yok. Muhammed Aleyhisselatü'nü dışında cinlere de insanların dışındaki varlıklara da peygamber olarak gönderildiğine dair elimizde bir delik yok. Illaki Davud ve Süleyman Aleyhisselam ile alakalı olarak söylenenler müstesna. Şanını tebrik edip yücelttiğimiz, takdis ettiğimiz, tenzih ettiğimiz. Cenab-ı Allah sadece Kur'an'ı mı indirdi? Kur'an aslında indirilmesi göklerin ve yerin mümkünden daha büyük bir hadise ve daha mukaddestir, daha büyük bir değere sahiptir. Çünkü bu kainat emrimize verilmiş olması eğer Kur'an hidayeti olmasaydı ne kıymeti olacaktı? Kur'an hidayetiyle biz hakkı batıldan ayırt dedebiliyor ve Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde yaşamanın, Kur'an'a göre yaşamanın lezzetinin ne demek olduğunu anlayabiliyor, kavrayabiliyor. İslam nimetinin, İslam şerefinin nasıl bir şeref olduğunu fark edebiliyoruz. Nezir gelecekteki tehlikeyi haber verip uyaran kişiye denir. Nezir ne yapardı İslam'dan önce, Kur'an gelmeden önce? Genelde baskınlar herkesin Sabah uykusunda olduğu vakitlerde uyanamakta önce. Ama ortalık aydın olur çünkü karanlıktan <gülüyor> baskın yapılamaz. Ortalık aydınlanmaya başladığı sırada e sabah namazı da yok zaten. O zaman için naparlardı baskınlar yapardı. Onun için baskından korkulduğu zaman gözcüler bırakılırdı. Şehrin mesela yüksek yerlerine, tepelerine vesaire. Eğer bu kişi sesini ulaştırabileceğine inanıyorsa, tehlikeyi gördüğü zaman sesli olarak ne derdi? Ya sabaha diye bağırıp çağırır, nira eder, uyarır, sabah baskınına uğradım demektir. Şimdi koca bir cümle kuracak, düşman geldiği sabah vaktinde bize hücum edecek uzun iş. ...sabah vakti diye seslenirdi. Ya sabaha. İşte buna bu savaş tehlikesini... ...bu şekilde ilan ederek... ...toplumu, kavmini, kabilesini... ...savaşa karşı uyanan kişiye... ...nezir denilirdi. Bir de... bazen ...çok büyük kalabalıklar halinde ve gündüzün ortasında... ...baskın yapılır. Ayrıca toplumun gafil kalmasını aldırmayacak kadar büyük bir ordu bir kabileye hücum ediyorsa bunları bu sefer uyaran kişi ne yapardı? Sesi ulaşamayacaksa sesi ulaşamayacaksa uzakça bir yerden görülebilecek bir yerden elbiselerini üzerlerinden çıkartarak ayrıca sesiyle bağırarak sesini duyan sesini duyamayan onun görüntüsünden anlayacaktır. Baskın buluyor. Ona da nezirul huriyan denilir. Çıplak uyarıcı. Tehlikenin daha büyük olduğu zamanlar bu şekilde uyarır ve gelecek ama çok büyük gelecek. Hazırlanın artık. Mesafe biraz uzak iyi hazırlanın manasında. İşte nezir budur. Bir tehlikeye haber veriyor. Düşman gelecek, baskın yapacak. Yiyeceksiniz. Değil mi? Oradan çoluğumuz, çocuğumuz esir alınacak. ...erkekleriniz öldürülecek, kim bilir ne hallere düşeceksiniz. Servetleriniz, tavarlığınız, mallarınız... ...garimet alınacak, bu kadar kişi ölecek... ...şöyle olacak, böyle olacak diye haber veriyor. Onun ya sabaha diye bağırması... ...veyahut da bu şekilde elbiselerini üzerinden çıkarması ...tehlikeye haber vermek için yeterli. İşte burada... ...biz... ...Kur'an'ı kulumuza... ...âlemlere... Bu şekilde bir tehlikeye haber verip uyaran bir nezir olmak üzere indirdi. Furkanı, hakkı batıldan ayırt eden Furkanı bütün alemlere, aklı eren bütün varlıklara uyarıcı olmak üzere indirenin şanı ne mübarek. اَلَّذ۪ي لَهُ O Allah ki, o indiren ki, o Kur'an'ı indirenin ki, göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. Göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. Mülk, Arapçada egemenlik, mülkiyetine sahip olmak ve tasavvuf yetkisini elinde bulundurmak manalarında. Mülkün özelliği bu. Mülkiyeti sende olacak. Mülkiyeti sende olacak. Tasavvuf yetkisi sende olacak. Ve sen onun üzerinde egemen olacaksın. Yani istediğin gibi tasavvufta bulunacaksın. Kimse başta mülk edindiğin o varlık olmak üzere kimse sana karşı duramayacak, itiraz edemeyecek. Mutlak egemen olma. Hakimiyet bu göklerin ve yerin mülk ve tasarrufu, egemenliği kendisinin olan o Allah bu Kur'an'ı kuluna indirdi. Ayrıca وَلَمْ يَتَّحِذِّ وَلَدَا Bütün bu manalar birinci ayetten anlaşılıyor. Ama Cenab-ı Allah hiçbir kimsenin ya ben buradan bunu anlamamıştım diyememesi için madem sen özel açıklamadan Veyahut da çok özlü ayetlerden anlamıyorsun, sana bunu da şerh edeyim buyuruyor Cenab-ı Allah. وَلَمْ يَتَّقِذْ وَلَدَ O asla evlat edinmemiştir. Hiçbir zaman onun evladı olmamıştır. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي المُلْكِ Ve mülkü ve egemenliğinde onun hiçbir ortağı da olmamıştır. Ve xalac külle şey ve her şeyi ara tanır, fakd Her şey bir miktar ile ölçü ile ne yapmıştır? Takdir edip teslim etmiştir. Böyle bir azamet. Gökler ve yer onun mülkü. Evlat edilmemiştir. Niç, niçin? Çünkü evlat edilmek bir ihtiyacın göstergesidir, bir eksikliğin göstergesidir. Hatta yerine göre bir acizliğin göstergesidir. Biz insanlar niçin evladımız olsun isteriz? Bir yerde onlar bizi, bizim varlığımızı sürdürecekler deriz. Peki bu ne demek? Bugün varım yarım yokum demek. Değil mi? Bu budur. Ama Cenab-ı Allah için bu şey yok. Mevzu değil. Bir de dikkat ederseniz, birçok ayet-i kerime bu şekildedir. Allah evlat edinmedi. Çünkü onun için haşa eşinin olması mevzu değil. Dolayısıyla hani evlat edinmek diye var ya Türkçede. Onun öyle bir şeye de ihtiyacı yok, öyle bir şey olmamış. Ortağı yok mülkte. Kainat zaten bu nizamıyla, intizamıyla, mükemmelliğiyle... ...yaratıcısının da bir ve tek olduğunun delilidir. Kainatta ortaklığı, varlığını gösterebilecek hiçbir gösterge yok. Aksine her şey bu kainatın, yaratıcısının, hakiminin, egemeninin... ...yöneteninin tasarrufta bulunanının... ...bir ve tek olduğunu gösteriyor. En iyi devam eden ortaklılıklar... ...hele biz Müslümanlar arasında nedense... ...beş senedir, on senedir, yirmi senedir... ...biter mi Sen olur? birbirimizin gözüne gelir. Ben diyorum ki ya ben kazanmaya başladım... ...bu ortaklık iyi gidiyor. Niye böyle şeyim? Derim. Ve hürri derim. Ondan sonra... Gel kardeş, hadi sen de Ondan sonra ne olur bir diğerine hile yapar mı yapar mı? öyle bir şeydir. Fakat insan bir noktadan itibaren ortaklığı götüremiyorsa ama Biz zamanlarda muhtaçsa, yani ortaklık çekilmiyor, düzeni bozuluyor. Şey diyor, ya ihtiyaçtan başka ihtiyacı olmayan kimse ortaklık yapmaz. Cenab-ı Allah'ın da kainatı yaratmak için de Kainatın varlığını devam ettirmek için de başka bir varlığa muhtaç değildir. Zaten başka varlıkların da kainatın var edilmesinde var edilmesi için bir güce, bir imkana sahip olmaları müsbah değildir. <gülüyor> yani ne yandan bakarsanız bakınız, kainat bize tevhidi haykırıyor. Allahü Teala'nın vaadaniyetini böyle ifade edildi ise en açık delilleriyle, belgeleriyle haykıra haykıra anlatıyor. Ayet kelimenin solu da çok ibretli. Ve halaka kulli şeyen fatadderehu Her bir şeyi yarattı ve onu son derece hassas ölçülerle, miktarlarla ...miktarını ve her şeyini tespit etti. Maddi miktarını, ömrünü, etkisini, zararlarını, faydalarını vesaire. Hani bazıları derler ya... ...Efendim Kur'an-ı Kerim'de kadere iman, müstakil bir iman esası olarak zikredilmiyor. Edilmesi, Öyle edilmesin, dedikleri gibi varsın edilmesin. Ne olacak yani? Bunu dillerin altındaki bakla şu kadere iman etmesek de olur. O manada söyledikleri zaman şuna bakmasınlar. Batıl söylüyorlar. Furkana aykırı konuşuyorlar. Ha diyebilirsin ki kader elbette vardır. Fakat tevhidin bünyesi içerisindedir. Allah'a tevhid etmenin içerisindedir dersen bunu anlarım. Fakat Kur'an-ı Kerim'de kaderle iman müstakil olarak zikredilmiyor derse ve dilinin altındaki bakla kader yok demeye geliyorsa bu Kur'an'a aykırı bir iddiadır. Kader zaten bu ayet-i kerimenin ifade ettiğinden başka bir şey miydir? Her şeyi miktarıyla, ölçüsüyle yarattı. Bitti. Benim ömrüm bir kaderdir. Boyun posu bir kaderdir. Yiyeceğim, içeceğim bir kaderdir. Kazanacağım, harcayacağım bir kaderdir. Gideceğim, geleceğim bir kaderdir. Şu mu olacak, bu olmayacak, şu elimden çıkacak, bu elime geçecek gibi hatırıma gelen ve gelmeyen her şey hepsi kaderdir. Rızkım, ömrüm, sözlerim, anlattıklarım, amelim her şey kader. Ve Cenab-ı Allah bunların hepsini Efendim, daha kaina var edilmeden biliyor Du bilmek bir tarafa bir daha ayrıca bunu tespit ve takdir mi bu fakat onun miktarını bu sebeple belli bir miktarda her şeyi yarattı. fakat yaratmasında hikmet var yaratması hikmetli kar yağacak bir miktarla ya yani. Yağmur yağacak, bir miktarla yağacak. Nereye ne kadar? Buna hepsi belli. Nefeslerimiz belli. Tüketeceğimiz rızık belli. Kazanacaklarımız belli. Rengimiz, tenimizin rengi. Efendim, boyumuz, posumuz, hastalıklarımız, sağlığımız, afiyetimiz hepsi. İşte kadar budur. Ve her şeyi allah Teala bir miktar ile yaratmıştır. Şimdi ufak bir gramer bilgisini belki eklemekte fayda var. Ayetin bu bölümünün daha iyi anlaşılması açısından. Türkçe'de karşılığı olmadığı için tercüme etmekte zorlanıyoruz. فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يلًا Burada biz buna مَفْعُولِ mutlak diyoruz. Yani bu konuda takdirin ne kadar incelikli yerine göre ufak tefek anlam e, zenginlikleri katıyor. Takdir zaten ince, inceden inceye tespit etmek demektir. A, alabildiğine mesela diye çevirebiliriz. Her şeyi alabildiğine inceden inceye miktarını tayin ve tespit etmiştir. Kadder au takdirenin yaklaşık tercümesi biraz anlamı olabildiği kadar verecek bir tercümesi belki böyle yapılabilir. Durum bu iken kafirler ne yapıyor? وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَا Onlar ise onu bırakıp onun dışında ilahlar edindiler. İlahlar edindiler. Peki ne ilahlar gerçekten ilah edililecek özelliklere sahip midirler? Ne yapıyor bu ilahların özelliklerine? La yukhliquneşe'ye. La yukhliquneşe'ye. Hiçbir şey yaratmazlar. Yaratamazlar. Ve hum Halbuki kendileri yaratılıyor. Yani Cenab-ı Allah burada evvela iki önemli hususun temas ediyor. Bu iki önemli özelliği. Ne? Birisi efendime söyleyeyim Allahü u Teala'nın bidayetinin e, olmayacağı, olmadığı. İki, her şeyi yaratanın o olduğu. Mahluk hiçbir şey yaratamaz ki. Yaratamayınca nasıl ilah olacak? Kadim olamaz. Ve hum yuhlakun Kendileri halbuki kendileri ne olur? Halk edilenler kendileridir. وَلَا يَمْلِكُونَ لِيَنْفُسِهِمْ ضَرْرًا وَلَا نَفَعًا Bu ilah edindikleri kendilerinden daha zor durumdadırlar. Kendilerine ne fayda verebiliyorlar ne zarar verebiliyorlar. Oysa onlara ibadet edenler onlardan daha iyi bu bakımdan. Kendilerine fayda da verebiliyor zarar da verebiliyor. وَلَا يَنْمِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا Ne ölüme, ne öldürebilirler, ne hayat verebilirler, ne de ölmüş bir varlığı diriltebilirler. O kadar açık ki, hakikat böyle. Kimse bunun aksini ne yapamaz? iddia edemez. Dolayısıyla bu şekilde kitabı indiren, kuluna indiren, alemlere uyarmak, alemleri uyarmak üzere indiren Cenab-ı Allah'tır. Bu Allah'ın göklerin ve yerin, dolayısıyla bunlarda bulunanların da mülkü yalnız O'nun olandır. Ne evlat edinmiştir, ne egemenliğinde, mülkünde O'nun ortağı vardır. O her şeyi yaratmış, her şeyi alabildiğine, incelikleriyle takdir buyurmuştur. Diğer ilahlar ise, Hiçbir şekilde ilah olmak özelliklerinden özelliklerinden hiçbirisine sahip değiller. Evet, bugün bu kadar yetsin. Sizleri ne daha fazla üşütelim, ne gidecek olanları yollarında yoralım. Önümüzdeki ders inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.